Buongiorno bu aynkara. Buongiorno bu Türkiye. Türkiye. Pepper Jam gurme pizzanın sunduğu Modern Sabahlar başlıyor. Modern Sabahlar başlıyor. Buongiorno aynkara. Buongiorno aynkara. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Güzel şarkının formülü 35 bin yıldır hiç değişmedi sevgili dinleyiciler. Güzel bir nakarat. Birisi de tatlı tatlı söylesin işte size 2014 yılında Rude ve Magic Radyonuz'daydı. 8-12 saatimiz sevgili dinleyiciler. güzel bir radyo programının formülü de 35 bin yıldır değişmedi üç kişidir <gülüyor> işin sırrı hoş geldiniz efendim hoş, hoş bulduk. bulduk günaydın günaydın keyifler olsun diyoruz keyifler ansiklopedisine yeni bir yaprak eklemek için mikrofon başındayız keyifler ola diyoruz bizde e, ee, sabah keyfi diyorum ben de sabah bugün sen bugün gözümü biraz daha baby daha biraz daha baby face göründüm biliyor musun biliyorum neden olduğunu ne biraz uzadı ve şöyle yapınca efendi gibi yana şey yapıyorum. Acaba gömlek, gömleğin de etkisi var mı? Gömleğin de etkisi oluyor. <gülüyor> ya ama şöyle de bir şey var. Ya da ne? bir elinde 15 euro var değerlendirmek istediğin için bunları söylüyorsun bana. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Aranızda nedir mı? sohbetler geçiyor ya. Benim hiç euro anlamadığım ya? bir şeylerden bahsediyorsunuz. evin benle beraber biton insanlar aynı şekle bakıyor birbirine. Dün Ege'nin 15 euro maceraları varmış. Evet. Ege o 15 euro maceranı bir alabilir miyiz? anlatılacak Ege. şey değil Fahir. Değilfler olsun. Artı evet. artı <gülüyor> 73. O derece, bayağı şey <gülüyor> yani. Artı 73 veya çatlak ardama lazım. <gülüyor> yani e, birazcık spoiler versen. <gülüyor> oh, teşekkür ederim yeterli. Sevgi dinleyiciler, artı 73 deyip bence en az bir 90'ı var yani onda söyleyeyim. Görsel spoiler. İngiliz e, Times Higher Education. Yani te, e, e. Yani the. the Bravo Yani aslında D yazılır ama The okunur İngilizler çünkü The der Those der These der Feature der Başka neler Neler der neler Bir İngilizce fırsat versen Bir konuşur var ya Hep İngilizce konuşur teşekkür ederim. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Fahir. Bugün ee, neyi öğrendik? Fırsat verilen İngilizlerin İngilizce konuştuğunu. <gülüyor> ee, the ile Thomson Reuters tarafından hazırlanan dünyanın en iyi Bir dört... şey soracağım. The dedin de ona ne deniyordu? Neye? Mı? Ha, Artikel mı? Artikel. Artikel. Senin Artikel. Artikel diyen dillerini yirle. Doğru tamam doğru. Çok Artikel. Çok güzel grup ismi olur aslında ya. Artikel mi? Das Artikel'si diye üçlü bir elektronik pop grubu kursak. Elektronik pop grubu mu kuruyorsunuz? Das Artikel. Der, der, der diyelim biz. Der de olur. Der, der Artikel de. olacak değil mi? O zaman Das Artikel olsun. Olsun BG'cim. Bir tanesi ben... Alman galiba. Düşünür müsünüz ya? Bir tanesi ya. babası mı Alman? Hangisi Alman? Niye Das dedi ya? kuracağız ya. Das ne? Das. Alman elektronik pop grubu her zaman iş yapar. <gülüyor> Ama Çok. İngilizce söyleyeceğiz şarkıları. <gülüyor> ee, yani şarkıları de. Bence İngilizce. şarkıları da Türkçe söyleyeyim. <gülüyor> Türkçe pop tadında. Güzel. Güzel. ...David Hasselhoff gibi. artık elde. Devam ediyor mu David Hasselhoff acaba ya? Ediyor devam abi. ediyor. Ediyor, Şeyler çıkıyor. Festivallerde şarkı söylüyor. devam ediyor ve gayet de güzel. Hasselhoff, emlakçılıkta. olur mu ya? Öyle Hamburg Belediyesi'ne bağlı şeyler var ya... ...o Şirinbeldemiz... E, ...Duisburg'un şeyinde çıkıyorsunuz işte... ...atıyorum. Kiraz Festivali'nde falan çıkıyor David Hasselhoff. Tabi tabi Tabii tabii tabii. Eğer olsun Vallahi Birkaç kişi daha bulacakmış da işte... Ee, bulamış mı eski dostlar diye <gülüyor> bulamadım demiş baktım bulamadım ee, dünyanın en iyi 400 üniversitesi 2014-2015 parantezinde sıralaması sonuçları dün açıklandı hayırlı olsun hayırlı olsun nereden hangi adresten girebiliyoruz oktay ee, şey yazarsın Fahir, ee, bir yerler internette yaz <gülüyor> oradan direkt çıkar ilk 400 veya İngilizce de yazabilirsin senin ingilizcən var tabi 400 zaten Rakam şey, neyse. 400, 400 olduğunu her yere yazan <gülüyor> bir. Almanca yaz. bir ara <gülüyor> ee, ve Türkiye'den de üniversiteler var. Acaba ilk yüzdeki hangi üniversite olabilir? Iyi, hangi Sizde üniversite olabilir? O. Yani ilk yüzdeki ha, ilk 400'de Türkiye'den açıklandı. Var. Evet. İlk, ilk yüzdeki e, Türkiye'den üniversite. Bir hangisi tane mi olabilir? var Türkiye'den? Bir tane var. 85. İlk yüzlü değil mi? İlk yüzlü bir tane var. İlk yüzlü hangisi olabilir? Efendim hangisi olabilir? Bakıyoruz. Şöyle bir bakıyoruz da ilk yüze, kim gidiyor? Arka kapısı diye. var. Bir kapısı var. İki kapısı var. A 1i var. A 4ü var. Bilkent kapısı, kapısı var mı? Bilkent kapısı var. Bilkent kapısı var. <gülüyor> <gülüyor> Bilkent kapısı ee, Hangi üniversitesi olabilir? olabilir? Bilkent Üniversitesi. Ya Eskişehir Yolunda mi? kapısı var. Eskişehir Yolunda, Eskişehir yolunda kapısı, kapısı varsa bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ama yanlış söylendirmeyeyim size Eskişehir Yolunda kapısı yüzüncü yıl tarafından giriş var. 100 üniversite içine giren Türk üniversitesi Eskişehir yolunda kapısı var daraltıyoruz iyice şeyi. İyice daraltıyoruz 100. yılda kapısı var iyice daralt. Ee, Bilkent kapısı da var. Var. var evet. Peki çevresi söyleyeyim, hani market ismi verebiliyoruz. Bazı marketlere yakın mı isim veremediğim zaten. Yani. Çevresinde marketler var mı marketler diye soruyorum. Marketler var mı? Evet. Yüzüncü çevresinde kapısını. marketler var. Var. Çevresinde. Yazık. Çevresinde market var. Elektrik var. Peki içinden İçinde yol. elektrik var. İçinden yol geçiyor mu? Geçiyor mu? İçinden, i̇çinden yol geçen üniversite mi? İçinden, içinden yol geçiyor evet. İçinden yol geçiyor. Yol geçiyor. Mezunları havada mı kapılıyor? Ee, mezunları Şimdi ben, bana da yani her şeyi Tabi sorun da şey yani her şeyi bilemeyebilirim bile Bazı mezunları Bazı tırnak içinde bazı işe Bazı yok bazı Şey yap bazı mezunları mı e, Havada kapılıyor mesela Örnek veriyorum e... Bu arada internete bakma şansım oldu İstersen cevap vereyim hmm. evet <gülüyor> ee, Mezunları havada kapılıyor ee, Bir bilgi daha e, genelde kızlar Erkeklere soruyormuş bugün bir yere gidelim mi diye hmm. veya cumartesi bir yere gidelim mi diye bunlar hep aynı üniversiteye gidiyor evsaneler oluyor cevap vermek göre, istiyorum ben bu opcema Fahir senin de tahminlerin var aslında bir tane daha şey yapacaktım ya soracaktım yukarıdan baktığın zaman olarak <gülüyor> evet. çekiş şeklinde mi binaların çizimleri mi <gülüyor> <gülüyor> o şekilde olabilir mi? Böyle. Yok <gülüyor> Yo, o değil de o, o o efsaneydi. Şöyle bir şeydi. E, bir, bir tüfek markası, özel bir tüfek markası verebilir Özel bir tüfek markası Mevruz'yi gösterir, ucu namlusu. Vallahi ottu. 85. <gülüyor> sıraya yükselmiş bu sene iki sıralamada. İki ilk, üniversiteler yükselmiş zaten. Boğaziçi de yükselmiş mesela. İstanbul Teknik, Teknik Üniversitesi, de Sakıp Sabancı Üniversitesi. Hepsini tebrik ederim. Hakikaten Valdan. bu listeye giren tüm üniversiteleri. Bu arada hani ottu ilk yüze giren ...üniversite en yüksek sırada... ...Türk Üniversitesi olarak var değil mi? Evet evet 85. Türkiye'de... Yani ...bu en da tabiri. hep şeyden yani... ...diğer özellikle Amerikan üniversiteleri... ...çok acımasız bir şekilde bu... ...listedeki yerlerine bakıyorlar ya... Evet. ...o biraz daha şey... ...insaflı bir üniversite olduğundan 85'te... ...yani bizim gibi adamları... ...bünyesinde barındırdığı için... ...zaten evet 85'te... ...yani... ...nasıl yani... Sevap bir ...şöyle şey bir değil. kucak açan üniversite diye mi? ...kucak açtı ...bir silkeleme yapsam... Vaala, iki 30'da olur yani. <gülüyor> Şş, sakallı arkadaşlarına yani. Bana mı dediniz? Hocam bana mı dediniz diye mesela abi bizi çağır ne? Orada şey mi acaba ya? bu sıralamada şey değişiyor mesela bunlara diploma vermişiz ama bunları geri alalım deyince 85'ten direkt bir mesela üçümüzden o tip bir yöntem bir diploma yazdık direkt 75'e zıplarız. Ben sana Zıplarlar. Tabii canım. Mesela yani. tegler, çünkü aslında üniversiteler sıralamada yükseliyor ama nasıl yükseliyor? Tabii ki bilimsel araştırmaları falan. Atıf atıf. Atıf. Atıf. atıf üniversitesi. 50 milyon atıf incelenmiş bilimsel atıf. Ha yani bilimsel atıflara bakıyorlar. Onlara bakıyorlar. Bir de mezunlarına bakıyorlar ok bir mezunlarına bakarım mezun mu diye. Bir atıfa Atıfına bakarım atıf, atıf mı diye. Atıf. atıf mı diye <gülüyor> diye. Atıf diye. rekordünün bu... girişinde zaten yazdılar. Ya atıf da güzel, e, Çok güzel isim. isimmiş. Atıf. Atıf diye isim var zaten. <gülüyor> Onun farklı okuluşu olarak da düşünebiliriz onu. Valla 10 on bin akademisyenle görüşülmüş. bu tek tek. E, Dünyadan evet 10 bin akademisyenle bu sıralama oluşturulurken 50 e, milyon bilimsel ne incelenmiş? Makale. Makale. A atıf. Atıf. atıf Evet atıf olacaktı. Ee, ondan sonra bir numarada Kaliforniya ee, Herkes oraya yaptırdı üniversitesi. Ludwig. Teknoloji Üniversitesi'nde de dediği gibi metiyorlar. <gülüyor> ne atıf? Ya şu kadar yıldır <gülüyor> şu kadar yıldır bir tane bir şeye atıf yapmadık ya. Hiç bu atıf yapmadım ya. Bana yapılması lazım değil mi zaten Tabii. benim yok. Bari girelim sırf şey için ya. Atıfa atıf yaparak biraz şey yapalım. Biraz daha yükseltelim. Madem bir yerde yayınlayacaksın da öyle sohbetlerde atıf yapmak da olmuyor herhalde. Hı hı. İşte işte üniversitede biz de bayağı çılgındık bu at, atıf mı oktay? bu? Atıf bir daha mı? söyle. Bu, üniversitede bu, bayağı, bayağı çılgındık. çılgındık. Hangi üniversitede? Hangi üniversitede olduğunu söylersen atıf. Atıf. ODTÜ'de okurken bayağı çılgındık. He orada mesela mesela bu cümleyi söyledin. Biraz onun nereden nasıl espri yaptığını söylersen atıf. Ha, bunu, bölüye, bunlar, şey yaparsın, bunu yayınlatmam lazım değil mi nerede ben yayınlarım Filmsel ya yayınlanıyor zaten bizim her konuşmamız radyodan Aa, o say, bizim. ben Sonra sana şu şu fikrini alabilir miyim Taz Article diye bir bilimsel dergi çıkarabilir miyim Ege Çıkar, ama tamam. sen bunu pop grubu grup kuracağımız uyur. yok zaten yani ben anladığım kadarıyla yok o dergide ben bugün yayın hayatına başlıyorum başvurdu. internet üzerinden yayın yapıyoruz süper ve Word'e yazıyorum ben ve ilk atıfında hayırlı olsun Hı. Ege Oktay Efendim, Sana da bir köşe veriyorum tamam. dergimde. Teşekkür ederim. Ne yapayım ben onu şey mi doldurayım mı yoksa? Bulmaca koy. İlk bence ilk kafa diyor direkt olur. bulmaca koy. Ya, Zaten senin bugüne kadar topladığın <gülüyor> bulmaca eklerinden. <gülüyor> yeminle, <gülüyor> hayatının sonuna kadar bulmaca çıkarır. Şunu da. bir düzeltelim ya. <gülüyor> da, atıfa <gülüyor> diyebilirsin das der istediğini ama artikel diyorsan. Evet. Da, der demen lazım. Der. Evet. Ya e ya das. Artikels demiyor bir tane diyor. Tek artikel'e das demek. O zaten da. öyle değil işte. Onun artikel'i der. Yani dün bakın burada Türkçe ile ilgili konuşmuştuk. der tamam doğru Şimdi değil. bugün de Almanca ile değil ilgili değil mi? konuşuyoruz. Çoğullar e. değil miydi Almanca'da? Değil Çoğular, değil. E... Çoğullar var Konusuna bir de çok güzel gruplar var öyle çoğullar diye. Tabii doğru. <gülüyor> Daslar derlere karıştı çocuklar. <gülüyor> sen, Almanyamız bir... mahvuldu. Daslar derler bir yer <gülüyor> taslar der derler nasıl oldu diyecek diye geleyiz ne yapacağız bugün otu 85'in sıraya yükseldi güzel bir bir şey yapmamız ben, gerekiyor ben, mu bizim bugün ben, bence tatil yapalım lokum, lokum götürelim bence yo, ben de, nereye götüreceğiz bilmiyorum rektörliğe nereye götüreceksin rektörle değil de öğrenci işlerinde benim çok sevdiğim e, bir ha, hayranlık tabi, bizim zamanımızdan kalma. kalan e, Gazi hocam varmış İlk, geçen hafta ben bir öğrenci işlerinde bir işim oldu ya Hı -hı. E, gittim onu gördüm hakikaten ben ona böyle bir yarım kilo kutu bir lokum yaptır gitmek istiyorum ya. Bir kilo lokum yaptır bir de kakaodan 85 doğru üstüne. Bir kilo en az bir kilo yaptırmak Ege, lazım. Ege ben de sırtıma dövme yaptıracağım 85 diye. 85 ha yaptın? sıralamadaki şeyimiz e, değil Tabii bu? canım bugün kutlamalarla başlıyoruz. Senin sırtında yalnız yer kalmadı Fahir. Bir Bence, de mesela 50 olur. Hı. O zaman ne yapacaksın 85'i? Tamam 8'i silsin <gülüyor> yanına 0 yapacaksın. tamam Anladım. Yok canım 8'i silip 0 olsa 0-5 olur. Hayır bu yanına Fahir. E nasıl sildiriyorsun o da yanında ne var? İşte doğru sırtın hep dolu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ondan Me, bence başka bir Mecbur alnıma yaptıracağım gene. Bence ah, gidelim OTTÜ'nün akademik başarısının gizli kahramanlarına verelim baklavaları. Her bölümdeki fotokopiciler. Canla başla deliler gibi fotokopi çeken ilmi, i̇lmi çocuklardan... İlmi orj... fotokopi vasıtasıyla. Orijinalden ucuzluğa Bence çok güzel. herkese yayanlar. O zaman bölümleri o siz alın. O çalışkan olun. kızların defterlerini fotokopi çekenler. O zaman bölümleri siz alın abi. Ben Hangi de bölümleri? öğrenci işleriyle kütüphanedeki fotokopi şeyini alayım. Çünkü kütüphanenin de çok emeği var. Bir şey ne götürdün? Hocam Dera'nın defteri geldi mi? Geldi hocam diyen adamlara verelim biraz da. Hiçbir yerde geçmiyor çünkü onlar. Doğru mantıklı. Ne diyeceğiz onlara? Lokum mu gene? Fix. Yok Bence ziyaret. baklava da olabilir. Yeni görevimizde Ziyaretten... başarılar. Ziyaretten... <gülüyor> adamın zaten başı işinden aşkın ya. Bir başı işinden aşkın. Ege'nin bugün bağlantılar. Türkçemiz biz. ya <gülüyor> hakikaten ya. Türkçemiz ya valla bu Lütfen Türkçe. çocuklar ya. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oo, Gene şarkı koydu bunlar diyen dinleyicilerimiz Günaydın sizlere <gülüyor> Ne oldu beklemiyordunuz değil mi? Öyle demeyen dinleyicilerimizi zaten Günaydın önceden demiştik ee, Herkese günaydın o zaman tekrar Ve iş ilanları bölümüne geçelim isterseniz Lütfen <gülüyor> ee, Nereden başlayalım? Türkiye'den mi? Yoksa İskoçya'dan mı başlayalım? Yani ee, yurt dışından mı diye sorayım başlayalım. Ben en sevdiğim, en sevdiğim yurt dışı işleri <gülüyor> Bakalım nerelerde ne işler var? Bugün yurt dışından işler köşesinde e, durağımız İskoçya. E, biliyorsunuz. İskoçya, İskoçya bululmaz eşin. Hey, hey, hey. <gülüyor> evet, İskoçya'ya dair yöresel ezgilerle programımız devam edeceği benzer. Ee, Kraliçeler Kraliçe... <gülüyor> tulumu bulduktan sonra. Evet. Böyle bir tulum de sahip. Ulan... Ulan, yani yani gay, bak, gay, bana gene ulan dedirttin gayda. Mesela şimdi Karadeniz'de de tulum var ama yanında mesela kemençe var. Hakikaten yani muhteşem bir ikili. İçli içli sesler de çıkarabiliyorsun. Yani tamam tulumla coşku gürültülü ses çıkaralım ama kemençeyle de böyle Onu bir yumuraya anladım. Bu İskoçlar sadece Gayda'yı buldular. Evet. Bir de şey yok yani yanına ince bir... Deli gibi de sarıldılar. Hakikaten yani gelmişiz e, bu... Birisi Brave de Heart... şey demedim abi çok gürültülü falan filan bir de ince bir şey bulalım. Braveheart vardı ya William Wallace diyordu. Bize yetiyor abi diye bir konuşması vardı. Doğru ona. doğru. Hatırlamıyor musun? filmde de geçiyordu. Bugün bu arada son saatimizde yapacağız değil mi filmleri? Tabii tabii yapacağız. <gülüyor> yanlış yerden anlatılın. Yan, yanlış yerden anlatılın anlatılın. Çocuk ne olur unutmayın. Lütfen mu? lütfen. İskoçya'da kraliçe 2. Elizabeth'in e, konutunda yazdığı var biliyorsunuz. E, Ziyaretçileri de açık bir bölümü. Her taraf ne olmuş o şeyin konutunun orada? Mi? yazdığın orada. Kağıt park. Yağ mı yağ? Leke, ya? Leke. Yağ lekesi sakız, çıkmaz. Sakız lekesi. A -a. A -a. Ya Yağ da değil ya sakız. Nereden geliyor be oraya. sakız lekesi e, ya? Abi, atıyor abi. Kesin lan. askerler ben sana söyleyeyim orada görevli askerler bütün şeyde dururken nöbette bilmem ne de ya ağız sakız. eğlencesi olsun bir ağız e... çünkü İskoçlar ağız eğlencesine de bayılır biliyorsun bir ağız eğlencesi olsun diye cak kuducuk kudu çiğniyorlar parkelerde mobilyalarda ee, ondan sonra buralara böyle bir de altın altına yapıştırmışlar o mobilyaları masaların falan şöyle mesela çünkü bakıyorsun şöyle altın... geldiği dönemde... bir sürüyorsun elini sakız Ay vallahi iyi reza. Allah'tan sakız ya ben başka şeylerde olabileceğini düşünüyordum <gülüyor> Yani süre bakmayın kimseyi sabah sabah tiksindirtmez istemem de yani benim şahit olduğum. Pislik kapısı bir kere açıldıktan Ondan sonra, sonra her şey olur. Millet affedersiniz, e, mendil bulamıyor. Neler neler sürüyorlar oralara. Sadece İskoçya'daki kraliyet e, şeyi değil, e, yazlık değil daha doğrusu. E, aynı zamanda Buckingham'dan da sorumlu olacak bir sakız şey, sorumlusu. Bir şey sorabilir miyim? İlan mi? açıldı, pozisyon açıldı. Şöyle pislik olsun diye yapıyor olabilirler mi? Çünkü bununla bir sürü şey var diye. Iskortular. Biraz kıskançlık, bir şey de olabilir yani. E. Veya saygıdan da yapan olabilir ya. yani. ağzında sakızla ben şimdi konuta girmeyeyim. Şunu şuraya koyayım. Bir dönerken çıkışta alırız. Çünkü kimse tabi girerken aynı kapıdan çıkılmayacağını bilmiyor ki. Giriyorsun bu tarafından giriyorsun. Bu abi kampından giriyorsun. Öteki A4 o tarafından çıkıyorsun abi. E doğru. İçeride de koyacak Tekrar yer yok. Tekrar girmen lazım. E giriş zaten 23 pound. Bir daha mı verecek sadece sakız almak için? Yani Doğru, o o da bağlı, yurt o, da, o, da, o da yani halbuki çıkarsa bir benim her zaman makyaj çantamın içinde bir küçük kağıt vardır çocuklar. Onun içine sararım sakızı böyle bir yerlere zaman. Sakız yutmak da çok kolay bir şey yani. Yani evet aslında yani o kadar bir kere ama hele insan öğrendikten sonra böyle bir ufak bir Genç gerekliliği dinliyordur bizi falan da yani. Tabii ki yutmasınlar da çok acil ivedi bir durum var. Atıyorum mesela gittin ile karşılaştın ağzında. Yani mesela Sarkozy ile karşılaşıldığı zaman Biliyorsun şey oluyor yani e, evet, ağızda sakızı gizleyebilirsin sakızı bir şey evet. hiç çiğnemeden tutabilirsin o da bir ayrı bize damama yapıştır bir şey yap ama eğer yani çok acil bir durum varsa da bazı durumlarda uzmanlar uyarıyor yut yani bir iki ekstrem durumda yutulabilinininler nininler sadece sakız e, lekelerini ortadan kaldırmak değil e, merdivenlerden falan da sorumlu olacak. Böyle e, şeyde kraliyet ailesinde ilk defa mı işe alım yapılıyor ya acaba? Yok canım kraliyet ailesi. Böyle medyaya düştü böyle bütün iş tanımı, pozisyon, <gülüyor> maaş, maaş falan da yazıyor. Maaş ne kadar Oktay? Maaş ne kadar? E, yılda 60.000 TL. 12'ye böl 5.000 lira. 16.000 sterlin. Ve Allah bereket versin aylık, vallahi 5.000 lira aylık. İyi para. Ki sarayda yaşıyorsun. Yani sarayda yaşıyorsun ve kraliçeye hizmet. Her şeyin ötesinde. Bir 5000'de onun için koy. 10.000 lira gibi. Tabii yani kraliçenin. Bin de değil, manevi 5000. Bana pek şey gelmedi bu pozisyon. Yani biraz karışık. Kraliçenin yatağını düzenlemek ve kullandığı bardak ve yıkamak. Şahat Kraliçenin demiş. yatağını düzenlemek. vallahi var ya benim askerde yaptığım yatakları bir görürsün. Yani böyle gösterirler. Üzerinde elli kuruş şey yapıyor muydu? Zıplıyor muydu? <gülüyor> ya elli kuruş değil. Üzerinde kraliçe bile zıplar. Öyle söyleyeyim. Yatağa ulaşamaz o şarşafın gerginliğinden. Ama benim bildiğim kadarıyla da okuduğum kadarıyla ben kendim kaldırıyorum yatağımı demiş. Ay nerede kendi kaldırıyor şey, canım? Kendisi kaldırıyor. Sen bile kendin kaldırmıyorsun. Kendi kraliçe olsan kaldırır zannediyor. mısın? Arkasında on kişi bir daha topluyor onu. O kaldırdım diyor da şöyle işte. yoldanı örtüyor. Yok. Hani geliyor kontrol ediyordur da. Şimdi bir sürü işim var Oktay. <gülüyor> Yatak toplamayla <gülüyor> mı uğraşacaksın? koskoca Kos Efendim şunu imzalamanız gerekiyor. Dur bir yatağı toplayayım da ondan sonra. Bir de zaten şu pervazların bir tozunu alalım. Leş gibi. Filip bazen mesela so, kraliçeden sonra kalkıyormuş. Kraliçe bazen bir işi oluyor. Erken kalkıyor. Filip topladığı zaman gelip bakıyormuş tekrar kraliçe nasıl topladım e, bakan, diye. Ben öyle bakan. okudum. E, yani Ondan sonra Filip e. beğenmediği zaman da... ...Filip'in yaptığını hemen şeye atıyormuş. Valla kraliçenin yatağını... Bunlar toladık. Bu Sırf bu iş için topladı. bile kabul ederim. Sakız bu işin pis işi belki. Ama kraliçenin yatağını toplamak... ...bence... Mesleki anlamda zirve Yani kariyerinde daha üst bir mertebe Daha ne yapıyor kraliçenin yatağı ya kalkıyorsun falan. Sen yatağı görmeden bu konuda bu kadar nasıl iddialı konuşabiliyorsun? Belki hiç görmediğin bir yatak Fahir. Şimdi evet, diyebilirsin bir yatak yani. olabilir. Şimdi diyebilirsin ha, yatak ya ne olacak yani onun Sen, araya sıkıştıracaksın pardon. şey yapacaksın falan filan diyeceksin de yani. Kraliçeyi böyle bazalı falan bir baza yapıp mesela kullanmadığım taçları pelerinleri de bazanın altına koyuyorum diye mi düşünüyorsun? Ya oraya koyuyor. O, nasıl? o nereye bir ben onu yükleye kaldırırım. Hurçları vardır kraliçenin hurççu başı. Ona da alt bir tane adam tutarım 1500 lira gibi bir şeyle kraliçe manut çünkü kurşlar. Taşar onun da Saraya sokuyorsun? E saraya bir şey sokacağız işte artık. Ne yapacağız? bilmiyorum Acaba kraliyet yani kraliçenin yatağında. Evet. Şey var mı ya en son örtülen o şey? Hiç kullanılmayan ama böyle bir şey olsun. Otel yatağı. Otellerde şey, şey oluyordu sonra böyle bir geri katlanıyor ya yarısına kadar olan. Ne evet. deniyor ona bilmiyorum. Ben çok Yatak güzel örtüsü. şirket buldum ya. <gülüyor> ama değişik desen de sende oluyor. Ünç kraliyet hizmetleri diyor. Veya Öğünç Royal Services diye gireceksin. Yani. Efendim burada sakızın. Yalnız Öğünç'ü kullanmayayım çünkü Öğünç biliyorsun. Öğüsü evet, var yumuşaklığı. Tevfik'i tevfik kullan Fahir. Tevfik'i kullan. Tevfik'i çünkü tevfik. çok az kullanıyorsun. Aa, ben tevfik. tevfik. Yok yok çok daha havalı bir şey buldum. Atlas Royal Service. Atlas. Aa, doğru bak çünkü Atlas'ın şöyle bir özelliği vardır. Türkçe'de de Atlas, İngilizce'de de, <gülüyor> de Atlas. Atlas. Ve de şöyle bir şey var. Benden Hem de sonra... çocuğun işi hazır, hazır. olur büyüdüğünde. <gülüyor> şirket hazır. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> benim babam sayesinde bugün. Valla yarın öbür gün yani ne olacağı belli olmaz. Dünyada kralliyetler de bitmiyor yani. Yani benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da bilmem. kaç tane var? Kaç yıldır gidiyor bu Royal Family? Gidiyor baya. Baya gidiyor bayağı değil mi? Baya Baya bayağıdır var. Bir bu kadar daha gitse valla torunumun torunları bile... Bana dua ederler yemin ediyorum mezarımda rahat fırfır dönmeden o oh, böyle yatış. Sen o zaman şimdi yani şirket mi kuracaksın yoksa bu pozisyona başvuracak mısın? Ben şirket, şirket olarak kuracağım şirket daha profesyonel olarak. gözüksün ha. O zaman hemen abi şey yap. Ama olmadı şahıs şirketi de kurabilirim o da olur yani. Yani uzunluyor. şimdi mesela orada <gülüyor> mülakata birisi giriyor Roger diye efendim ben sakızları toplayım. Bir sonraki mülakatta kim var? ARS. O nedir ya? Atlas Royal Services. Bitti gitti yani Ben zaten kraliçenin nezdinde başka... Services mı? Services Her Acaba türlü gizmi nedir? Falan diye o da Her türlü uyandırıyor Efendim ne yapıyorsunuz? Yatak topluyoruz Efendim bardaklarınızı yıkarız Sakız Sakız, Sakız temizleriz, temizleriz. Ben, ben bir kere onu O kadar kolay ki önlemi Kapıya bir adam koyacaksın Çak kudu çuk kudu Giren adamın Bir de sineki Sör... Excuse me? Yo yo Excuse me No excuse me Ağzı sakızla girenin ağzına Başka şekilde girenin başkasına o zaman iki tane terlik alman lazım. Terlik mi? Kraliçenin eski ağzına, terlikleri var zaten. Ağzına neyle vuracaksın? Sineklikle. Şeyle gazeteyle. Bir sürü tabloit şey ucuz, gazete var. Ucuz görünür de Orada Oradan alır. Bence ya ucuz bir alınsa daha güzel olur. Vay televizyondaki kanal Çin ayarlarını da yapacak kaçırdın mısın? Kaçırdık Atarım. Kraliçenin televizyon ayarları Kraliçenin için Kraliçenin televizyon ayarlarını bir mesela uzman, şey yaparım. Onu ben işte çalışırım abi. Ege'ye çağıracaksın. Bir uzman. Uydu'lar değişmiş Ege. Atla gel. Atla Uçak biletin, iki gün otelin falan filan. Masrafı falan gel. geldi çoluk Çocuk çocuk. Bu çok önemli çünkü mesela o mülakatta onu sormazlar. Sen onu ayrıca söyle. Tabii tabii. Ben de onu geçerserim. Vallahi var ya hayatımız kurtuldu. Vallahi Hiç hayatımız kraliçe kurtuldu. Kraliçe beni bilmeyecek zaten. Fire, kanallar ayarlandı mı? Ayarlandı kraliçem. Mittim. Ya tık tık. <gülüyor> Zaten ne var. BBC World var. BBC Türkçe var. Ee, en çok kraliçenin seyrediyorsunuz. BBC, BBC Entertainment bir tane. BBC Entertainment 3 kanal. Bir de TV 5'i koydum. Ee, Filip Bey de şey izliyor. Ney? Rai ne? BBC. Eee Euro Eurospor'u da koyayım. 19 Eurospor. 4 Eurospor. BBC'sinin de var. Böyle. BBC Spor'u da koyayım. BBC'sinin ofi, Fashion TV. Bitti gitti. Fashion TV diyormuş. <gülüyor> Ve radyoları da eklemeyi tabii ki unutma <gülüyor> falan. Tabii ki tabii ki hepsini ayarlayacağım. Oh be vallahi Oktay, o kadar güzel bir şey çok ki. Çok güzel oldu ya iyi yani, oldu vallahi. Valla çok sizin daha önce çalıştığınız hizmet verdiğiniz bir yerde e, sandalye gıcırtıları varmış. <gülüyor> bir çok güven uyandırmadı dersen ne diyeceksin? Valla o işin şeyinde var yani e, Fıtratın fıtratında mı? var onu yapacak bir şey yok. Radyoculukun fıtratında gıcırtayan sandalye esastır. Yani bu çok yıllar öncesinin bir adeti radyoculuk adeti. Tabii ilk zamanlarda. İlk Tesla'nın ta Tesla'ya dayanır. O zaman zaten bir de tahta sandalye. Tahta şimdi. sandalyeydi iyi gıcırdardı. Tahta Tesla kaşıklar da. ve tahta, tahta sandalyeler. sandalyeler diye yani. çok da güzel bir hikaye. Ben kesin gözüyle bakıyorum. Ben, Senin yani bu bu biz biz alamadığımızdan yapamadığımızdan değil. Biz istesek onu yağlarız. istersek en son model. En kaliteli piyasadaki en son model sandalyeler. En son model yerli sandalye diye bir şey yapalım. alır koyarız ama olmaz. Neden? Anlamasın. Biz sonuçta nostalji yapıyoruz burada. Çocuklar nostalji. Biz ben, burada ben de hiç bilmiyorum ben hiç, hiç haberim yoktu <gülüyor> <gülüyor> bunu iyi ki söyledin çünkü boş, boş boş geçirecektim bu dakikalığı. Ya bunları zannediyorlar. Ben mesela burada kırık sandalyede oturuyorum. Ee, bütün, zevkimden e, oturuyorum. Zevkimden mi oturuyorum? Nostalji. Yani bunları artık şey yapsın halk benim bunları öğrensin. Kraliçe dahil kraliçe çünkü halkın bir parçası. Nasıl bir arı kovanında bir işçi arılar var ana kraliçe var. Boncorna canım bu arada döneceğim sana geleceğim boncorna. <gülüyor> Hayır her yetişir. Yani, vallahi şu halini görse hiç mülakat falan olmadan kraliçe buyurun efendim gelin sizler. Vallahi, Hatta siz oturun burada ben yaparım yatağımı der. Ben kraliçenin gözlüklerini bile temizlerim ya. Çünkü <gülüyor> onu parmak izleri ho ho ho deyip buradan güzel. Güzel bir penyem var bir tane. Onun ucunda fıttırı fıttırı yapıp cillop gibi. Üstündeki mi? Kravatsız falan mı çıkacaksın? Hayır yani giydiğin şeyle mi temizleyeceksin? Tabii sıkı tayt gibi bir şey giyeceğim. Peruk takacak mısın? İstiyorsa takarım. Her türlü peruk. Efendim böyle kral ile kıvırcık bilmem ne değil. Kısa küt kesilmiş peruklar. Benim tahminim ben sana söyleyeyim peruk değil de güzel bir şapka çok hoşuna gidebilir kraliçenin. Nasıl istiyorsun? şapka takılmaz mı? Evet ya. Sen de oktay kapalı... Ama o şeylerden güzel olur ya. İngiliz kaptan şapkaları oluyor ya eski. Yan mı? He. Abi şimdi siz ev gibi düşünüyorsunuz da saraydan bahsediyoruz. Saray Sarayın gibi, içerisi var dışarısı var. Sadece İçeri giriyorsun dışarı çık Ana kapıdan giriyorsun hala içerisi diye geçer orası mesela. Avluya çıkıyorsun doğru. Sofa falan. bölümü avlu bölümü oralarda... Bir şapka ile güzel bir şapka şey yapar. Allah'tan şu Oktay var da yani kraliyet dünyasında. El gibi herkesi... düşünüyor çünkü bu adam. Ee, yok ev Kombileri gibi. Kombilerini sen yakacaksın. Kombi ben şey yaparım. Git mesela şeye getir. Yerden ısıtma mıydı orada? Yok kombi. Eskiden merkezi sistemdi. <gülüyor> kombi de. Yani ısıtma yerden mi yoksa şey mi? Bir tek balosun. Petekli canım. Petekli. Petekli. petekli mi? Petekli. O zaman petekli. havalarını alırsın peteklerin. Tabii canım. Eskidim. Bir buçuk ay zaten o iş var. Ağustos sonunda başlar Eylül ortasına kadar. Tüm kaloriferlerin havasını alacağım. Ay çok hoşuma gitti. Hayırlı olsun fay. Vallahi çok hayal iş olsun. varmış. Hakikaten çok iş varmış. Hayırlı olsun fay. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turans Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.52 saatimiz esprilerimizle, şakalarımızla hizmetinizdeyiz. 13 milyon, milyon dolarlık düğün, düğün masrafı. Mas buyurun. Bir şey yok. 13 milyon dolarlık düğün masrafları kim demiş olabilir? 13 milyonluk düğün masrafını ödeyen... Ve hangi e, düğün olabilir daha doğrusu? 13 milyonluk biliyoruz o George. George, George Kulü'nün düğünü. O George, Yaman olur George Kulü'nün. George, George Kulü'nü ile Amal Hanım'ın düğünü. Amal'a Ali Umut'in. Ee, bir şey söyleyeceğim de siz gördünüz mü kadını? Kadını gördüm tam bir zerafet timsal ya. Bugüne kadar gelmiş geçmiş ever. Ben o kadar şapkalı elbiseden öyle. E, yani şapkalı elbise, şapkasız elbise, sadece elbise hatta... Yani elbisesiz yani bence Amal Alev Umiddin gerçekten gönüllere taht kurdu şimdiden Bana da biraz şey gibi geldi Ne? Çakma mı? Zorlama mı? Dünyanın bütün çirkin kadınlarında umut ışığı oldu Nasıl çirkin ya? Bir dakika şu anda gazeteyi açıyorum fotoğrafları Demek var Demek biz de evlenebiliriz dünyanın en yakışıklı adamıyla diyorlardır Dünyanın en yakışıklı adamı İyi tabi böyle şeyler Dünyanın lazım. en müzmin bekarıydı gerçi kendisi de e, Amal Alev Umiddin de hiç şey değil ya Bakıyorum şu anda. Tekrar bakıyorum. Yani tabii şöyle bir bakacak olursan e, dünyanın en güzel kadını mı değil. Efendim, Ama George Clooney'e bakıyorum dünyanın en güzel erkeği mi değil. değil. değil. Ay, ay, yani sonuçta ya. yani, birbirlerini Bekan sevmiş ya, gençler. Bir şey soracağım. Hiç evlenmedi değil mi George Clooney? Müzmin bekar Mücmen olarak mi? gidiyordu. Baya gidiyordu yani. Mücmin, Hiçbir Mücmin... sevgilisi de olmamış diyorlar. Yani ilk... Tanışmış ve evlenmeye karar vermişler. Yani böyle Brett Pitt demiş ya biraz hayat falan böyle bir şeyler. Yo biz de biliyoruz evleniyoruz. Yok o güreşçi sevgilisinden sonra oldu. Tamam yerden yere yani tamam, güreşçi mi? sevgilisi vardı. O, Gülünün, değil mi? E, ondan sonra. Demek insan bulunca... bin noktadan sonra fantaziye mi kaçıyor? Ne yapıyor? Uçlarda yaşıyor insan aklı. Karatek... yok mu? <gülüyor> şey, öyle yazıyor meslek grupları diye öyle şey yazmıştır. Benim hiç güreşçi sevgilim olmadı diye. Çünkü bazıları böyle meslek gruplarına karşı Sonra bir hassasiyeti. Sonra avukat hassas avukat hanımefendiyle. avukatta ab, karar kılmış. Ee, avukat hanımefendinin ama Alaeddin'in e, babası da profesör Remzi Ala <gülüyor> Eee 13 milyon dolarlık düğün masraflarını onun ödediği söyleniyor. E tabii. Adıcan, ne gelin tarafı mı yapar bu adam de, pardon? Özür dilerim de gelin tarafı mı yapar bu arada ne profesör olması? Benim ortasında? bildiğim yatak odasını kız tarafı yapar. Yani Düğünü hmm. de affedersiniz gelin George Clooney ne pis etmiş ya, çakmış düğünü gitmiş ya. Böyle bir şey olur mu arkadaş? Böyle damat. Gelinliği gelinliği almıştır. Gelini, gelin, gelin zaten 2 milyon doları gelin. Tamam, gidiyorsun. 2 milyon. Kadına şey, kızına taktı. Ama Alo e taktı. 5 milyon dolarlık takı var. Şimdi, 7 milyon dolar. Bana birisi 6 milyon doları açıklasın esas kabul Esas takılar değil zaten. Takı mesela bir set almış. Set Remzi almış Bey. tamam kızına set, o set almış. Set almış onlar falan bu 13'ün içinde değil de 4 gece 4 gün sürdü ya bu Hı -hı. düğün. Evet. Yani onu büyük ihtimalle şey yaptılar Payaşla paylaştılar. Paylaştılar mı? 2-2. Hani kına gibi düşün o mesela tabii. ilk şeyi. E tabi. İlk günü. Ilk e, kına'ya zaten bir sürü insan geldi herkes geldi onların masrafları bilmem neleri. Otelleri falan şey mi karşılamış? Hepsini Remzi Bey. Düğün sahipleri mi? Tabi evet evet. K Kuluni ve Alumuddin aileleri sizi aralarında görmekten mutluluk duyar. Ee, George Clooney'nin babası kimmişti? Bir 5 milyon dolarda şeyden dergilerden geldi. Allah bereket versin. Kapak. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Kapak, kapakta kullanan bir dergi. Onun dışında öteki dergiden ayrıntı fotoğraflar. Ee, Ondan sonra biri, bir 5 milyon dolar yapmış. çektikleri mı? fotoğraflar. Hesaba yattı mı para diye o Remzi Bey'le George Bey'in konuşması var düğünde. Bence kesin bilet satılmıştır bu düğüne. Bilet mi? Hı hı. Davetiyelerin bir kısmı satılmıştır. Çok insan ister o düğünde evet, olmak. Keşke i̇şte biz de davetliydik George gönderdi. Biliyorsunuz ya. şeyleri topladılar düğünün girişinde. Bütün fotoğraf makinalarını, telefonları. Onları da sattılarsa. İşte onları topladılar. Onlar 200 bin de... dolar da oradan çıkardılar. Çıkışta yani. herkesin kendi telefonunu vermişler. Bir, bir iki karışıklık olmuş bu şeyde hengamede ama onunla beraber bir de iPad dağıtmışlar. Hediye Aha, Çıkışta düğün hediyesi Mesela nasıl Mesela nikah şekeri yaparlar ya Bunun <gülüyor> gibi iPad Ay, tüle güzel. sarılı Ve çok Çok da, çok hoş, da hoş bir olmuş. şey var İçinde de Büğünden fotoğraflar Ay. iPad şeklinde Şey mi badem şekeri mi Yoksa gerçek iPad Biraz büyük düşün Ege 13 milyon dolar harcamış fotoğraflar var diyorum 200 ben 200 tane iPad'i de Bir zahmet alıver yani Biraz da cimrilik var. yapma yani. Kim yükledi pardon onları? İşte o arada o şey üç şey... de ona çalıştım. <gülüyor> Yenenleri Teyzesini, Teyzesinin yapıyor? teyzesinin oğlu var ya George Clooney'nin. Hıh. Hmm. Oh. Toptan almıştır gerçi iPhiter toptan alınca kiloyla satılıyor biliyorsun. Tabii çok ucuzdur. Bir havlu yani. kiloyla satılıyor. Bir de bu affedersiniz iPad'ler. Geçen yıl zaten George Clooney 46 milyon dolar kazanmıştı. Hatırlıyorsunuz. Allah bereket versin demiş. Taş attık da kolumuz mu Oradan demiş. Biraz onu da verdim, oradan biraz harcadım demiş. demiş. 180 milyon dolar serveti olan George Clooney'nin buradan sıkıp buradan yaladığı ortaya dediniz, çıktı. Valla bu arada George Clooney'nin de tek durumu yokmuş. O kadar sene sen George Clooney olarak yaz. de 180 he. milyon dolarım var yani biraz zayıf bir şey. Ya şimdi Amal ki çok kibar yani illa paylaşacağız falan filan demiş. Babası da gelince babası da ben ödetmem. siz daha yeni ev kuruyorsunuz siz şeyinize beyaz eşyanı falan, falan filan deyip düğün şeyini öyle son anda almış. Bu da hiç itiraz etmemiş. Evlilik ben. sözleşmesi var mıdır? Evlilik sözleşmesi yoktur. Avukatla Avukat nasıl yapıyorsun evlisin? O Donuna kadar alır George Clooney. Evet. George'cum bak bunu baştan söyleyeyim. Donuna kadar alırım haberin olsun öyle evleniyorum diyorsun. Ama donuna kadar alırım. Bir boşansınlar da görelim çıplak George Clooney, talk show'lar. Ben en son donumu... Nasıl alacaksınız dedim. Sözleşmedeki maddeyi gösterince Oprah Hanım işte böyle mecbur. Sen de sizden. Oprah Hanım'a tekrar programı yaptırdın helal olsun sana. E, kanalı kanalı ne yapsın? Ne yapsın tekrar program yapmadan alsın. Bu arada e, Kate'e de rakip olduğu söyleniyor. Ama Lalo Umutki'nin zerafetiyle, duruşuyla, vizeyiyle, hayata bakışıyla. Ketirini. Düşes ketrine yan yana konmuşlar. Öyle mi? Fotoğrafları yani yan yana koyunca hmm. komuş sayılır. Ee, şöyle bir bakıyorsun da ama Ali bir tarafta Kate bir tarafta ama ben en kısa zamanda bir bebek bekliyorum kendilerinden yani durmaları kabahat zaten bu bebekle, ha, bebekle şey... sözleşme yapar doğ, doğ, doğ, doğmadan yani hemen hızlıca olan bir evli sonrasında bu yakışır o kadar da hızlı değil ya yine birbirlerini tanımışlardır şey olmuşlardır bir iki görüşmüşlerdir ben o hiç beğenmedim Ali Umittin hanımı neyini beğenmedin ya zeraf mi? sen tipini <gülüyor> Sen Esmer mi sevmiyorsun? Irkçı mısın sen Ege? Yok böyle bir zayıf ne? bilmem Kesin çok sinirli bir kadın olduğu her halinden Zayıf belli. değil canım yani ince diyelim zayıf Sinirli değil. olması mı şey yapıyor? Yani çok sinirli olduğu belli yani Aynısı Kate Hanım için de geçerli Kate'in nesi var? Kate ikinci gebe ne zayıflığını gördü? Ya şimdi o Ege biraz da şeyi de düşün abi Düğünden dolayı bir gerginlik de olabilir Senin o sinirde yalvarı şey, şey... gergin, gergin havadan basındasın Sen hangi ha? böyle yumuşak yüzlü bir gelin gördün ha, ki? Ben bir... olduğunu düşünüyorum Bazı damatlarda da olur o George Clooney de yani o hissedilmiyor ama o Abi ben o dün, dün bir yerde fotoğraflarını gördüm hakikaten böyle kebiş gibi pozda verilmez onu da bir tek eleştirdim ama siz George, George Clooney ile Amal Aloumit'in bir arkalarındaki fonda Eksik böyle hani fotoğrafçıya gidilir de eski dönem diye düşün 90'larda evlenenler iyi bilir daha evet. şey yeni çıkmış e, Photoshop. Photoshop. Photoshop. <gülüyor> Yeni çıkmış da böyle arkaya böyle. Ne vardı böyle arkada? Bir, Şelale. Arkada bir şey yoktu. Manzara yoktu da bakışları falan böyle mal gibi bir yere bakıyorlar böyle. Şimdi siz şöyle ufka bakar gibi bakın. Keşke Otty'e gelselerdi düğün fotoğrafı çektirmek Ama için. Ama öyle bitti e, ne oldu biz de geldik. Biz geldik çektirdik Tamam işte oldu? yani o mutluluğun sırrı Otty'de fotoğraf çektirmek. Ama nereden mezun mu? Gelseler şey yapsınlar lan. Avukat. Güzel olur av diyorsun. İnsan konusunda avukat muhakkak ki bir yerden mezun. Mesela George Clooney'nin <gülüyor> ellerini açmış dua ediyor. Ellerini Mitteni koyabilirlerdi öyle Photoshop'ta bunu yapabilir. Yapabiliyorsun yani. Onları yapacaktın. Ne böyle şey çektirmişsin? Laf. Çok güzel pozlar vardı. Hiç öyle pozlar görmedik. Hep bir teknenin arkasında işte şey girerken, biz... e, öyle olmaz. El sallarken. Çek. Çünkü sen bir diz üstü çök. George Clooney. Çok diz üstü çök böyle ama anımın. bir o şey şeyini... Sizin düğün fotoğrafları var mı? O şekil, bu şekil, bir şekil. Bizim yok. Bizim ona vaktimiz yoktu ya. Ciddiyiz. bizim de yok. Var, biz yok, bizim yok mu? Ege. Yok. yok. Allah, Allah Allah sonra yaparız dedik kaynadı gitti Bizim dışarıda da fotoğrafımız yok öyle otoya da gelemedik biz Hay Allah Hiç yok Sonra ya. geldik ama Nereden ispat edeceksiniz? Neyi? Evliliğinizi Değilim ki nüfus cüzdanınızı yanınıza almadınız nasıl ispat edeceksiniz? Ee, nasıl ispat nasıl edebiliriz? Ispat Yüzük Şahit gösterebiliriz Düğünde olanlar Hiçbir var Hiçbir şahit de yok Hiçbir şahit Hiçbir yok şahit Yüzük evlilik yok. cüzdanı var mı? Yüzükler yok. de kayboldu Yüzükler de kayboldu şey, belediye başkanını ararım ben. Doğru. Hangi belediye başkanı? Bergama Siz... Belediye Başkanı. Siz Sizin direkt belediye başkanı. Sen memur değil. Ya, o, olabilir de yani. Ben şimdi... biliyorum. Şu çılgın Türkleri gösteririm. Bak adam. Ay, bizde o da yok. Bergama'da öyle bir şey yok. <Gülüyor> belediye başkanı evlenirken hediye etti. Sana şu çılgın Türkleri hediye ettiler, değil mi? Aha. O zaman var mıydı ya şu çılgın. Var, Yoksa benim deyimimle ah şu çılgın Türkler mi? <gülüyor> ama sen onu almış da olabilirsin. Yani çok özür dilerim ben şu anda Doğru. şeytanın vukatlığını yapıyorum ama. Yani o da biz Önünde imza var mı onun şu tarih falan filan diye? Yok. Kim o imza alacağım onu bilmiyorum ama. Yani bir tane yaptırın, bir tane yaptırın elinizde delil olsun. Ne yaptıralım? bir albüm, bu fotoğrafı, bir albüm, Sırtımıza bir şey. Sırtımıza dövme olarak yaptırsak? Aa, o da olur, o da olur. Ona hiçbir çünkü itiraz kaybolur, yok. bir şey olur. Kaybolur, e ezilir bir sürü kağıt kaybolur Doğru ama ya. beden Yüzünün beden hep kalıcı. içinde de yazmıyor çünkü. Yüzüğün içinde de yazıl değil. Hepinize i̇şte bu da örnek teşkil etsin. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bugüne kadar ya. aynısı yapılmamış bir şarkıydı bu ne ve ya? bu şarkının da aynısını yapabildiğimizi herkese göstermiş olduk. Ve başından olduk. sonuna yaptık aslında. Sen yani sonda açtın mikrofonlarımızı evet ama. Aa, ben bu sabah onu yaptım. Hakikaten böyle bir oturdum. İşte ilk anonsu yapacakken bir iki espri yaptım kendi kendime. Baktım <gülüyor> ses gitmiyor aa <gülüyor> mikrofon kapalı. Da bir doğru hazırlık Merhaba yaptım diyeyim. diyeceksin işte anılarını hazır, yazarken ya, ses O gün hazır, hiç başınıza ilginç bir anı gelmiş mi de bunu anlat Ama esprilerim hazır Aynı saatte aynı şarkı çaldığında bir daha Tak tak tak tak tak tak, tak, tak 12 tane espriyi arka arkaya yapacağım Allah bizde e, Yemin ediyorum seni her türlü Ne istiyorsan lojistik anlamda Her türlü desteği sağlayacağız Ege ha, Bana lojistik şey, sağlayacağız <gülüyor> bir şey söyledin yani. Tabii canım yani Ama... adamın bir şeye ihtiyacı vardır. Atıyorum, e, masaj ister. Tak, orada anında masajı yapılacak. Bana lojistik <gülüyor> masaj yaptılar. <gülüyor> de var. Şey masajı olduğuna inanıyorsunuz da. Ne? Daş masajı olduğuna, masaj oldu. lojistik masaj olduğunu böyle Lojistik masaj demek de bayağı bir Ayak adam. ayak masajının adı neydi ya? Foot masaj. İngilizcesi neydi peki? Ee, hayır Ayak masajının özel bir adı vardı. Pedimas. Pedim. Ee, Değil ya. Ege bildiği bütün Prof. dataları sayıyor ortaya vallahi. Beyin. Priflits. Priflits? mı? Fixonaj gibi bir şeydi evet. Ayak masajının. Ya Neyse, bir tanesi birisi şey bir şey yapmıştır. Hayır hayır. Vardır bu, bir kaydı. Her yerde otay. öyle. Mesela, geldiğine göre masaj, ne masaj. O, o yazıyor Sert bir de. Masajtı. O ne falan deyince ayak masajı efendim diyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Ayak masajı için mi aradınız? Ha evet. Ne? Hoş geldin. İsminiz ne? Önce onu şey yapalım. Bilge. Bilge hanım. Neydi ayak masajının adı? Refleksoloji. Ha? Refleksoloji. Refleksoloji. O ayak masajı biliminin adı değil mi? Ya refleksoloji niye ayaktan bütün her şey refleksoloji? Çok saçma bir isim vermemişler mi? Vücudun 4800 tane siniri ayakta buluşuyor. Doğru. Yani yani bir sayıda bir hata olabilir ama Sevgi noktası bir afyon kavşağı gibi düşüneceğiz ayağını. Bilge Hanım'ı sormak lazım aslında Öyle mi Bilge Hanım? E, tam bir anı, ne dediğiniz en son ama Acaba merak ediyorum ayak masajcılarına Refleksolojist mi diyoruz? Reflexo Bakın, bir evet. sor onu diyemiyoruz Zaten onu söylemek için baya bir eğitimden Geçmemiz lazım refleksolojist Refleksolojok Lok mu logist mi? Refleksolog Refleksolog Siz <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz Bilge Hanım? Ben anneyim A Annesiniz ne kadar güzel Peki masaj seviyor musunuz? Masaj seviyorum evet En sevdiğiniz masaj Yani bir gün böyle bir tercihte bulunacak olsanız Tek bir masaj yaptıracak olsanız Hangi masajı yaptırırdınız? Hmm, güzel e kokulu bir süt masajı Süt masajı Sütma süt süt diye geçer ona da sütma süt süt denir Süt masajı Süt e Süt masajı Süt masajında ne yapıyorlar daha önce yaptırdığınız her halinizden belli oluyor Bilge Hanım Yani masaj konusunda biraz galiba bilgilisiniz Sürt değil. sert, değil. Sırt. Ha, sırt. Sırt. Sırt masajı. Sürt masaj. Sürt masaj. Peki e, kaç yaşında çocuğunuz? Hangisi? Ah. Küçük olan 3 yaşında büyük olan 5,5. Aslında ikisi de tam şey. Yatsanız böyle yere çiğneseler biraz yapıyor musunuz? Be için? Özellikle 5 yaşı 5 yaşı. Beş... Yüzüstü yatıyorum ben. Ee, Hı -hı. Hadi anneyi çevirin diyorum. Ve e, onlar beni içerek yani ya da çekerek ya da ayaklarıyla içerek ya da gıdıklayarak falan bir şekilde sürtüsü yatırmaya çalışıyorlar. Yani çocuk, arada bayağı masaj yapıyorlar. Çocuk emeğiyle. <gülüyor> <gülüyor> çocuk işi çalıştırıyorsunuz. Ben, bence biraz daha zorlayın. Ayaktayken söyleyeyim. Siz yani yüzüstü yatmaya bile şey yapmayınız. Önce devirsinler. Önce, Önce de devirsinler. Burasına dursunlar canım. Yani Allah Allah yani. Onlara da bir antrenman tut. Evet. Çünkü hayatta da çünkü böyle bir güreş tutan değil. Öyle yani yüzüstü yatan kişiler bulunmayacaklar <gülüyor> hayatta belki de. İsimleri neydi Bilge Hanım? Bir de onlara şey yapalım, öğrenelim. Ela ve Jan Leo. Jan Leo. Peki ya. çok teşekkürler başkan. Çok efendim. teşekkür ederim. Sağ ol. Bir gel görüşmek üzere. Hoşçakalın. şey kalın. Sizler gele geleşin. O masajınız kalın. eksik olmasın. Bu da herhalde en iyi dilekte bugüne kadar Hakikaten söylenmiş. Hakikaten doğru. Şimdi e, sevgili dinleyiciler reklam zamanı geldi ama reklamlardan hemen sonra yarışmamızı yapacağız. Benim 11 Ekim'deki gösterime davetiye vereceğiz bir çifte. Şahsi şov tatbikat sahnesi e, 11 Ekim gösterisi için bir çift davetiye kazanacak dinleyicilerimizden biri. Dün burada yaptığınız bir saçma bir şey vardı. Filmleri yanlış yerden anlatmak diye. Evet işte Gravity filmini çocuğunu kaybetmiş bir annenin dramı diye anlatma. Siz de aklınıza gelen filmleri yanlış yerden bize anlatın. Ve biz de o filmleri bulmaya çalışalım. Evet doğru. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bulacağız mı? Bulamayacağız mı? O da işin heyecanı olur. Telefonumuz 210-30-30 Twitter'dan da soralım. Filmleri yanlış yerden anlatmak soralım üstüne hemen. diye. Ve reklamlardan hemen sonra da Neşve'mize Güleş'imize başlayalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo TV'siniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Ve isterseniz yarışmamıza geçelim artık Bugünkü yarışmamız filmleri en yanlış yerinden Bütün filmin görkemini ortadan kaldıracak şekilde anlatma üzerine Telefonumuz 210-30-30 Şanslı dinleyicilerimize de 11 Ekim'deki şahsi iş davetiye veriyoruz. Telefonlar gelmeye başlamış biz örnek vermekle hiç uğraşmadan galiba herkes anladık. Tamam. Günaydın efendim. Günaydınlar iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim kolay gelsin. Sağolunuz. Burak Bey filmin ismini söylemeden hemen Bizi anlatacaksınız. Şey yapın bir cümleyle ya da iki cümleyle artık nasılsa onu anlatın bakalım filmi bilebilecek miyiz biz? Tamam. Sonsuz bir boşluk adam kayboldu. Sonsuz bir boşluk adamın... Sonsuz bir, bir boşlukta, boşlukta adamın kaybolması hikayesi. Kaybolması hikayesi, hikayesi üstüne Aynen. bir dram mı, komedi mi? Komedi sayılamaz, dram da pek değil aslında ama hani bilim kurgu ile harmanlanmış biraz böyle gülüntü bir şey. Matrix mi? Değil değil. Hayda. Gayet e, Benzer Benzer konu çok varmış bu arada. Çünkü ya valla, bayağı ama. düşününce bayağı konu var. Aslında bayağı da güzel bir evet, ipucu hani verdiniz. Iki, i̇ki temel vatandaş e, sonsuz bir boşluk vatandaşın biri kayboldu vatandaşım biri kaybı oldu. Gravity mi? Kesinlikle. Ama Gravity esas çocuğunu kaybeden kadının dramı diye ben öyle okumuştum. Sen suç. Olur abi ben Burak de, da doğru. Burak'a e göre hal fa olarak kay kaybolan adama ıı, dram gözüyle bakıyorsun yani arkadaşlar. Adamın bir kaybolması bir dram. Kesinlikle. Doğru. Ben esas dram o. Çok ne sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Sesiniz açık Kolay gelsin iyi yayınlar. Sağ olun. Yani ee dram seviyorsanız özellikle şey dizi de olabilir. Aslında benim aklıma şey geldi. Her türlü zorluğa rağmen bir arada kalan bir çiftin hikayesi. Her türlü zorluğa Kramer, rağmen. Kremer kremere karşı. karşı. Mm -mm. Yok Ki o anda tekrar ayrılıyorlar Ayrılıyorlardı. Sophie'nin seçimi. Mm -mm. Her türlü zorluğa rağmen. Breaking Bad. <gülüyor> Aa doğru ya. Nasıl aklımıza gelmedi. Ben ne sorayım var? size. Sor. Güzel kokan bir adamın <gülüyor> çeşitli kişilerle hikayesi. Güzel kokan güzel kokan bir adamın çeşitli kişilerle hikayesi... Yani çok geniş tabi ama yani... Hmm, abi çok güzel film. Al Pacino oynuyordu başrolde. Çok büyük ipucu vereyim. Şey, Scarface. <gülüyor> Değil. <gülüyor> Kadın kokusu. <gülüyor> Kadın kokusu. Çünkü ben eminim yani. Güzel kokuyordu Al Pacino o filmde. <gülüyor> çok çok eminim yani. Ben de şeyi Hani Filmin ismiyle bir tesadüfen koku şey evet. oldu ama yani hani çok eminim yani. Üniversiteyi bitirdikten sonra bambaşka bir kariyer yapması gerekirken bütün her şeyi bırakıp aile işine geri dönen bir adamın mücadelesi. Allah Allah ne olabilir? Ekmek teknesi mi? Değil. Breaking Bad'deki o şeyin hikayesi. Yok yok gene Al Pacino. Bunu düşünelim bir taraftan. Günaydın efendim. He. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun aklınızdaki filmi alalım. Ee, aslında adam ölüymüş. He, aslında adam, aslında ölüymüş. adam ölüymüş. Şey e, mirasla ilgili falan bir şey mi? Ama bu neyin hikayesi? Ölü bir adamın hikayesi mi? Sizde öyle bir Fight anını... Club mı? Hayır. <gülüyor> Hayır şey, <gülüyor> Club, dövüş şey Fight Club dövüş kulübü. Bence Aladdin filmi çünkü Aladdin bütün filmlerinde ölür sonunda. Fix. Yok sonunda ölmüyor Aslında bütün. He. Film boyunca dediğimiz adam ölüymüş Tamam. Braveheart Ve... öldü sonunda. Freedom diyerek mi ölmüş? Burak Bey. Doğru mu? <gülüyor> Yok. Hayır. Freedom dedi? Aslında ölüymüş. Aslında ölüymüş. Hmm. Valla hikaye yani... o kadar kısıtlı verdiniz ki hiçbir şey anlaşılmadı. Buyurun söyleyin Burak Bey. Altıncıyız. Altıncıyız. Six Sense diye geçer. Tabii. Zaten ama sense. orada Freedom dememişti. Zaten evet, onu, onu Freedom diye siz yanlış kopya verdiniz. Kim verdi <gülüyor> o <gülüyor> kopyayı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun Prak Bey. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir tane daha sorayım mı size? Sor bakalım. E benimki niye cevaplandım? Ben seninkini buldum Faiz. Ne? Bir daha sor sorunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra bambaşka bir kariyer yapacakken aile şirketine dönüp hayat mücadelesini devam ettiren bir adamın hikayesi. Baba. Baba filmi Baba doğru. Baba Al Pacino ipucunu verdiğin için şey yaptım. Yani bak ne kadar güzel. Üç çocukluk arkadaşının... Ege sen cevaplama bunu biliyorsun. Tamam. Çünkü. Üç çocukluk arkadaşının e, büyüdükten sonraki... E, Amansız Mücadelesi. Tri Amigos. Değil ya. Dostlar Sofrası. Değil. Bence, Türkçemiz, Türkçemiz. bence film çekecek yönetmenlere hazır film ismi. Dostlar <gülüyor> Sofrası. Aile filmi de olur. Dizi de olur bence ya. Çok da diziye de uygun Çok bir isim Çok kolay aslında ya. Bir dakika üç tane şeyin. Üç çocukluk arkadaşının... Ee... Yetişkinlik dönemindeki amansız mücadelesi. Çocukluk ben cevap vereyim çünkü çok fazla soru tamam, var. Ee, evet. İyi kötü çirkin abi nasıl bilmezsiniz bunu Bunlar ya. çocukluk arkadaşı mıydı? Eskiden tanışıyorlarmış birbirlerine. Yani çocukluk hallerini çocukluk görmüyoruz ama. Yani çocukluk arkadaşından dolayı biz şey yapamadık yani. Alkolik eski savaş pilotunun kendisine ve çevresine çektirdikleri. Ozan Bey sormuş. Alkolik eski savaş bir otomu. parantez içinde cevapları da yazarsanız biz merak etmeyiz. Evet hakikaten kalırız. ya. Duygu Hanım demiş ki iki adam böyle yüzlerini değiş tokuş yapıyor. Ha, onu ee, biliyoruz. Şey, e... ee, bilime meydan okuyan film diye geçer. Face of. Face of. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Taylan. Taylan Bey hoş geldiniz. Hangi filmi özetleyeceksiniz bize? Abi şöyle söyleyeyim. Ee, uyku sorunu çeken bir grup insanın... E birbirlerini uyutmaları derin uyku ya yatalmaları sağlamaları üzerine kurulu bir film. Uyku sıkıntılı. Bu şey Aa, bu mi? Hastanede mi? geçiyordu. Şey o yeni <Gülüyor> öğlen, Julia, Julia Roberts, Roberts mı? Julia Roberts mi? Yok. Mı? Yok rahmetli, Robbie Williams mı? Robbie Williams. Doktor bu böyle uyku sıkıntısı çekenler var abi. Tamam, yok Abdülhamir. abi böyle bu bu insanlar uyku çekiyor. Çok derin uykuya dalıyorlar. işte Hı. rüyalarında da bir şeyler falan görüyorlar. Asıl ana temel rüya değil ama. Aa, Jennifer Lopez'in filmi. Kutu. Yok, ne kutusu hücre, yok. Hücre. Hücre. Hücre ne? Değil, hayır. Hayır, hayır. hayır. Kim oynuyor? Biraz ipucu verin Hal Kutbey. Ee, kim oynuyor? Ya ipucunu tamamen bilecek. Hayır e, biliyorum tabii e, ki de. E, tamam ver Leonardo DiCaprio oynuyor şey ha, rüyalı film Rüya. incepcion diye geçer türkçede <gülüyor> evet aynen öyle çok güzel anlattınız vallahi aslında nasıl bilemedik hakikaten doğru teşekkür, teşekkür ederiz vallahi sağ olun Taylan Bey incepcion bunu da yayınlar. bak seyredilmesi gerekiyor küçük filmin. yetim çocuğu kurtarıp meslek öğretme hikayesinin olduğu adam <gülüyor> küçük yetim çocuğu kurtarıp Ali Metin Doğan yazmış bize <gülüyor> aa çok güzel film o hakikaten duygusal leon değil mi vallahi bravo hakikaten ben bir tane sorayım size sor ee, sıkıcı bir hayatı olan bir ofis çalışanının hapçılığa başlaması. Daha sonra oh. da hayatının renklenmesi. Aslında çok yanlış mesajları olan bir film ama hepimiz oh. izledik vallahi Hadi ya. Patır Kütür Hı -hı. mü izledik hem de böyle. Evet, tabii canım olay oldu yani. Herkes <gülüyor> aman bir acıda böyle miyiz acaba falan diye düşündüm. Allah Allah. Kim acaba? Bak kafamızı nasıl kodladıysak bir ben daha, şu an. Bir daha bir anda... sorsana ilgili. ben düşünüyorum. Sıkıcı bir hayatı olan adamın hapçılığa başlaması. Matrix Aa, doğru ya Al Baksana en güzel cevap doğru. Ben, ben sorayım. sorayım Başka bir yani dünyaya geçiş var Var mı telefonumuz Hemen alalım Günaydın efendim Kimle görüşüyoruz Düdük Yok. sesleri Ben sorayım bir tane Sor canım ee, Anadolu liselerine hazırlanan Bir çocuğun test tekniği üzerindeki Başarılarını anlatan bir film <gülüyor> Ay değerli film gibi Yok değil yabancı Oktay bir şey soracağım Filmde çocuk Yedek listeden mi giriyor <gülüyor> Yoksa asil listeden Filmin mi giriyor Filmin sonu Seyircinin takdirine bırakılmış. Aa o Almanya filmi. Almanya filmi. Almanya acı vatan. Değil, Gönlün yok abi. O da istemsin. değil. Allah Allah. Türk de test değil. tekniği. Faire, senin bunu bilmen lazım. Test tekniği. Söyle mi cevabı? Söyle. Salam milyoner. Günaydın efendim. Abi günaydın. Dayanamadım sekersim çünkü güzel şeyler gelince bir tane daha söylemek istiyorum. Şimdi size siz? Burak mıyım? Burak. Burak. Burak. Aynen. Bu. Fal solu kurşun. Fal solu kurşun. Falseolu kurşun. Ama yani ne ne yani Falseolu kurşun hikayesi mi? Falseolu kurşun atan bir gencin hikayesi mi? Yok yok şeyi söyleyince aklıma geldi. Bu da sıkıcı bir ofis hayatı olup e, hanımıyla sorunlar yaşayan bir bey sendini Falseolu kurşun eğitim hikayesi. Aa şey yapıyordu böyle. Şöyle ha evet silah şey yaptıra yaptıra Attıra attıra yaptı dedi. Şey, Brad Pitt'le şey oynayan işte Vant sonradan mi? evlendiler. Aynen Brad Pitt Vant oynamıyor it. da şey e, hanımı Natalie <gülüyor> hanımı, hanımı, hanımı oynuyor. Hanımı. Ben <gülüyor> değil, Hanım benim var. beyim oynamıyor da ben oynuyorum. Doğru doğru evet Brad Pitt yoktu. Tamam peki teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür Koşup duran adamın trajik, komik hikayesi? Forrest Run. Forrest Run. Doğru Zeynep Hanım. Ee, ondan sonra başka Airplane'miş o demin Ozan Bey'in sorduğu Alkolik eski pilotun, savaş aha. pilotunun Ondan sonra başka ha, New Mod, Model Çalışması Deniz Hanım ya da Deniz Bey yazmış New Hı. Model Çalışması'nın hikayesi New olması, olması lazım yani de Çıplak de sonra... Kadının evet. resmini yapman adam mı? Ee... çok güzel anlatmış ama Çok güzel Picasso evet. mu? Değil Hayır. Zaten film. öyle bir film, film olan Düşün Hayır Titanic abi nasıl? Aa anı, evet abi ya Titanic. Bir ressamım macera alır diye ben. Tabii abi. Titanic diye de geçer. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın ben Ömer Ulkül. Ömer bey hoş geldiniz. Hoşçakalın. Buyurun. Hangi filmi özetleyeceksiniz? Ben de, de bize. az önceki sorunuzdan yola çıktım sıkıcı bir hayatı olan edebiyatçının hapcağıza başlaması. <gülüyor> e... <gülüyor> tamam. Şey ya bu biliyorum ben dur. Dizi mi bu? Değil yok yok. E... Genel Hani 2 3 yazık birisin. Frida mı? Yok. Edebiyatçı. O. edebiyatçı Frida. Hayır, onun Senin yanında resim resimmiş. Onun dedi, onun Frida resim öyle şey. Onun ile... arkadaşı vardı ya. Evet, o, edebiyatçı. O, o, o da Yazar abi. onun hikayesini mi acaba diye. O mu? Ömer Bey değil, değil mi? Hatice hafta zihni açılıyor ya. Yani. E, bu kadar da Bu şey kadar da açık. Evet. Bu kadar Aa bu şeyi biliyorum. Şey, <gülüyor> tamam bildim. Böyle bir her şeyi fıldır fıldır görüyor. Tamam bir hap buluyor. Şey. Neydi onun adı ya? Ben bilemedim Limitless olan. Ben bir... Ne? Hı? Filmin adı? Limitless Limit yok Limitless, limitless. Seyretmemişiz zaten <gülüyor> o filmi Tamam limitless. Edebiyatla ilgili güzel bir film galiba Onu da kaydedelim listemize <gülüyor> Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Zeynep Hanım demiş ki çok güzel bir kızı olan sondaj işçisi kendini çok uzak ve alakasız bir yerde bulur ve olaylar gelişir. Çok güzel bir filmde. Şey ne derler çok ona. Çok güzel anlatmış. Yo, uh, şey uzayı denenler. Yo, uzayı delenler. Fahir elinle gösterdiği şey doğru cevap. Şey geliyor ne, ne geliyor. Abi, ne Meteor değil. Evet. Göktaşı. <gülüyor> değil. Filmin adı önemli. Armagedon Armagedon doğru cevap. Hanım demiş ki biz de tahmin edebiliyor musunuz? Tabii ki edebiliyorsunuz efendim. Ondan sonra... O ama zaman soralım an... bir tane de ben söyleyeyim tabii be. için aklına film gelmeyenlere. Yıllar sonra kavuşan iki kardeşin hikayesi. Ee, yağmur adam. Günaydın efendim. Benziyor Günaydın aslında. Efendim. Kimle görüşüyoruz? Bahri ben. Bahri Bey hoş geldiniz. Buyurun ben hangi galiba. film var aklınızda? Ee, Chicago'da kanunsuz bir savcı. Kanunsuz. Kanunsuz New olsa... York çeteleri mi? Chicago. Chicago, Chicago dedim ama. New York çeteleri olamaz. olamaz. Chicago'da kanunsuz Chicago'da... bir savcı. Chicago filmi mi? Orada LA Story mi? Nasıl? LA Story. LA Confidential. Orada da kanunsuz polisler vardı. Yok. O Aslında hikaye biraz daha derin. Bir tane böyle zengin, kanunsuz bir adam da var filmde. Aslında LA Kanunları Confidential olabilir. Çünkü evet. orada LA Confidential'da Chicago'lu şey vardı polis. Hı -hı. LA Confidential mı Bahri Bey? Cevap veriyoruz değil. LA Confidential. Peki şey mi? Değil. Sleepless in Seattle mı? E, yok. Yok bir değil. Uçak mesafesi var. Var, var orada diyorsunuz. Ne olabilir ya, ne olabilir? New ne York olabilir? Çeteleri. Federal diye bir filmi vardı, o, o da değil. New York Yok, Orada desen... çünkü Chicago'lu değildi, Olmaz. annesi tarafı Chicago'lu hmm. olduğu için sayılmıyordu. Şey desen, o... Miami Vice ismi? New Orleans'ta geçiyor. Hiç yaklaştı ama ya. Değil. Neyi o zaman bulamadık Baru Bey? Biraz daha ipucu verelim. İsterseniz, kanunsuz zengin bir adam var burada, çok zengin. Onu az önce gider. söylediniz dedin. Evet. Polis de işbirliği yapıyor. Tamam. Polis polis de kanunsuz işler yapıyor. Bir tane de halkın özgürleşmesini isteyen bir adam da var. Bunlara karşı savaşıyor. Bilemedik. Vallahi evet, bilimin üzerine Braveheart geliyor ama değil galiba. The, The Dark Knight. Aaa Aa, Dark Knight ya. Dark Knight. Evet, The Dark, Dark Knight. <gülüyor> Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ya ee, bilmediğin filmleri zaten. Batman işte ya Batman Dark ya. En son izlediğin film değil mi o? Doğru halkı özgürleştiren adam vardı ya şey. X-Men doğru. <gülüyor> The Bıdış Cıgıdış adlı dinleyicimiz şöyle demiş. Sevimli maymun evden kaçıp ortalığı birbirine katar. Aa sevdim onu çok güzel. Godzilla mı? Maymunlar cehenneminden kaçış. Ya da maymunlar cehennemi başlangıç. Doğru maymunlar cehennemi. Planet of the Apes'i çok güzel anlatmış. Ondan sonra bakayım başka ne var? Bir laboratuvardaki ilginç maceralar diye bir film var. Seviyorsunuz bir bilim adamının yaşadıkları. Hep Hı. laboratuvarda mı geçiyor? Yani dışarıda da var da görünmez adam bir film <Gülüyor> Çok güzel. Evet. Yani. ...genelde laboratuvarla ilgili bir film işte. Alyansından kurtulmak isteyen meczup... ...yaşlı adama yardım eden 8 kişinin... ...başından geçenler. Çok güzel 4 var. nikah bir cenaze mi? 4 nikah. Birce 8, 8, 8 kişi 4+1. Alliance çok evet yok değilmiş ya. Lord of the Rings diye yazmış yanına. Günaydın efendim. Uzun Bey. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif Hanım. Elif Hanım hangi film var aklınızda Elif Hanım? E, genç bir avukatın eşiyle birlikte yaşadığı dram. Aa <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Ben hemen no, ben de ya, de çok sorunlu. güzel anlatılıyor işte böyle olacağı mı diye buldurmamak değil, buldurmak mesela Devil's Advocate. Şeytan <gülüyor> avukatı mı? <gülüyor> Doğru valla Vaadayı hakikaten güzel. çok güzel. İşte böyle içinden bir tane bir şey söyledik. Bak ne kadar güzel anladınız. Tebrik ediyorum valla. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ve de insanın ilgisi de uyanıyor filme karşı. Aa acaba nasıldır diyorsun yani. Diye mı var? Ben şu anda mesela izlemedim filmi. Merak ediyorum. Hemen merak ettim. Yazanım demiş ki farklı kültürlerle büyümüş, farklı memleketlere mensup insanların nasıl bir arada yaşayabildiğini anlatan güzel bir film. <gülüyor> Aa, çok güzel ifade etmiş Yanında parantez içinde cevabı yazdığı için ben bakıyorum evet, Çok güzel ifade etmiş Farklı sana... kültürlerden Farklı kültürlerle büyümüş Farklı memleketlere mensup insanların Nasıl bir arada yaşayabildiğini anlatan güzel bir film Bunlar bir adı ediyor Lost mu? Yani. Dizi ise sayılmıyor değil mi? Neymiş? Yo de sorulabilir Ortak. Snatch Ay ne kadar güzel Köpekli Doğru. film diye geçer Lita... İmede B'ye girsen köpekli film diye özetinde Yazanım daha güzel anlatmış Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? E, Güneş Ben. Güneş, Güneş Bey özür dilerim. Dinliyoruz sizi. Buyurun. E, müzik yapmak isteyen zenci bir adamın çılgınca yediği kamçıları anlatan bir film. Müzik yapmak isteyen... Indiana Jones mu? <gülüyor> Yok şey ya en son... E, o... The Django, The Django. Hayır. E, 12 Yıl Slave. Evet. 12 Yıl Slave. Peki. Çok teşekkürler çok efendim. Valla çok güzel. güzel. Bravo. Tebrikler. İşte buldurduğunuz <gülüyor> zaman kazandırıyorsunuz. Bizde bir şey uyanmış oluyor. Çünkü orada hikaye başka başka şekilde anlatılıyor ama esası bu. Özetle. Ee, okuyayım mı daha? Oku. Ben bir tane sorayım mı size? Sor. Bir boksörün maceraları. Ama çok şimdi... Yani Hayır, dinleyicilerimize söylediğine bak bir de kendi söylediğine yani bak. Motorsikletli boksörün maceraları. Motorsikletli motor boksör. Rocky mi? Orada çünkü bir sahnede motosiklet kullanıyordu. Yani öyle çok film var da. Cinderella mı? Pulp Fiction. Ha doğru ya. Güzel güzel bir box filmiydi o da. Meraklısı box meraklıları hakikaten bayılıyordu o filmi. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Alo. Ha. Alo. Kimle görüşüyoruz efendim? İremer. Ha, İremer hanım hemen alalım cevabınızı lütfen. Neyin cevabını? Ben sormayacak mıydım? Hayır önce cevap veriyorsunuz soruyu biz buluyoruz işte. Ha ee, şey. Bir tane kız var çok güzel. Sarışın. Yani baya güzel. Ama bir bir filmi sapık, anlatır gibi anlatır. Şimdi böyle şey gibi anlatıyorsun. Bir, adam var. bir de bir sapık bir adam var. Sarışın böyle... bir kızın sapık bir adamla olan hikayesi evet, gibi evet. anlatmanız lazım. Kızın özellikle. eve gelişi. Evet. Sarışın güzel bir kızın eve gelişiyle. Yabancı olduğu bir eve gelişiyle. Evdeki sapık adamın sürecini anlatan bir film. Hmm. Amerikan filmi. Amerikan filmi. Sarışın. Yani 105 kadın. dakika. Şey mi? Esmer Bomba mı? Hayır tabii ki hayır sarısını demiştin ama neyse Anlamadım. Ney oğlum. cevap bilemedik. Amerikan güzeli. <gülüyor> Amerikan, Amerikan güzeli. Biliyorsunuz pek evet. Valla çok güzel teşekkür ederiz İrem Hanım. İyi günler. Ne kadar iyisiniz. İyi günler. İsterseniz <gülüyor> bugün bugün bugün çok sivili bittik konuşmam İyi günler <gülüyor> efendim size. Valla İremere çakışmayan Bitirişler böyle. İyi günler abi. efendim. Gelin. Kabul buyurunuz efendim. İsterseniz ne yapalım? A bir dakika. Bir Heh. saniye polis memurunun sahibi olduğu papağanın başından geçenler. Cevabı da yazmamış. Brain Polis Akademisi. Papağan diyor abi. E Papağan orada. deyince ben şeydi Polis Akademisi 2. Sabahlar. Radyo Tesisim Modern Savaların son dakikaları sevgi edinleyiciler. 11 Ekim'de Tatbikat sahnesindeki gösterime davetliler veriyoruz Bir çift iki daveti bir kişi bir çift davetiye kazanacak. Biraz yorgunluklar galiba oktay ben de bugün. Yani Bu normal abi. hazırlıklar başım, devam ediyor. Çünkü 11'inde e, tatbikat sahnesinde gösterim var. Ondan değil ya. Dün anlattım mesela. Değil mi? ondan mesela. Salonda uyuğa kaldık ya. Ondan galiba. Rahat yatamayınca tabi Herhalde onun bir şeyi oldu ee, Son dakikalarımız Çok fazla e, Twitter'dan şey geldi Ben bir tane de paylaşamayacağız ama Benim e, sorduğuma cevap da gelmedi Onu bir hatırlatayım dinleyicilerimize Yıllar sonra kavuşan iki kardeşin maceraları diye Onu da bir sormuş olayım Evet onun cevabını alamadık Ben yağmur adam dedim ama o, o değil dedim O senin dedim. dediğin kumar batağına düşen kardeşler Yağmur adam öyle kumar var. Benim dediğimde kumar falan yok. Yok. Öyle yıllar sonra kavuşan iki kardeş. Evet Oktay Bey dinliyoruz. Twitter'dan neler geldi? Ee, portakal alırken vurulan adamın ailesinin başına gelenler. Ay çok güzeldi o film ya. Baba 2. <gülüyor> Valla doğru Nadir Bey söylemiş. Ondan sonra aşkın dağ başında bile bulunabileceğinin öyküsü Yasemin Hanım Braveheart demiş. Doğru. Süt içen adamların yaptığı çeşitli sapkınlıklar. Otomatik portakal. Meltem Hanım ee, Ondan sonra e, Kabir azabı Kertan Kerem yazmış 6. his <gülüyor> olacaktı. Ondan sonra e, Bir adam hep süt içiyor Koltukta uyuyor Adam öldürüyor Leon <gülüyor> e, Problemli Skywalker ailesinin Dramı Adından da belli Italian yazmış ee, ne Skywalker bu? ailesi Sky tek. Skywalker ailesi. Evet. Um... Ee, polis memurunun sahibi olduğu papağanın başından geçenler Baretta <gülüyor> olacak. Ee, ondan sonra pek çok cevap da gelmiş o konuyla ilgili. Teşekkür ederiz. Bir hackerın başına gelenler e, Hayti yazmış. Matrix. <gülüyor> ondan sonra Maskeli bir takım kalbur üstü insanların geceleri bir malikanede toplanıp parti yaptığı film bu başka bir şekilde şöyle de... ineklerin öcü mü? E, değil ama çok yaklaştın. E, bir e, bir çiftin evlilik sıkıntıları galiba o dediğin film. Hayır. Hayır. O Onur Bey de şöyle, bunu Duygu Hanım böyle sormuş. Onur Bey de şöyle sormuş, bence aynı film. Batı'nın çarpık eğlence anlayışını irdeleyen yapıt... <gülüyor> Ay Why Shy diye bilinen Eyes Wide Shut olacaktı. Benim filmimde yıllar sonra kavuşan iki kardeş filmi de Star Wars'un 4-5-6'sı. Çok güzelmiş. Birbirinden bekken ayrılan iki kardeş. 3. filmde bir araya, bir araya geliyorlar. Burak Bey'in şeyini de söyleyelim. Bir polisin bilmeceleri çözdüğü eğitici bir film. Hmm. Aslında bu bir üçleme ama 3. filmi üçüncü film. Tamam şey değil mi? Bruce Willis'in filmi. Evet doğru ee, ondan sonra altın bozdurmanın zorluklarından işleyen e, eğlenceli bir İstanbul filmi demiş Serdar Bey e, köyden indim şehre e, olacak e, ve e, son olarak pek çok şeyimiz var bunlar bakılabilir et modern sabahlardan sevgili dinleyiciler. E, hepsini okuyamadık ama çok teşekkür ederiz bize. Etmodel sabahlardan gönderen e, tüm dinleyicilerimize teşekkür edelim değil mi? O zaman Oktay e, Twitter'dan seçer miyiz talihlimizi? Twitter'dan seçelim. Çünkü telefonlarda bir karışıklık oldu bu sabah. E, o karışıklığında kimseyi mağdur etmesini istemeyiz. O zaman izin e, vermeyiz de. Tamam. E, o zaman şöyle yapalım dilersen. E, sen bir numara söyle. 7- 7 2 ile çarpalım 14. 14 bir, bir numara daha söyle. Toplayalım 5, 5 olsun. Bir e, numara daha söylüyorum. Söyle. 4. 4 dedin. E, hepsini karıştırıyorum ve Ceren Tan. Ceren Tan çıktı. Umarız Ankara'dadır Ceren Hanım. Kaderin önüne geçilemeyeceğinin hikayesini sormuş. Daha doğrusu e, bu Anlatan şekilde özetlemiş. Efendim. Butterfly effect olacaktı. Doğru. Ceren Hanım'ı tebrik ediyoruz. Umarız Ankara'dadır. Ceren Hanım 11 Ekim'de tatbikat sahnesindeki gösterime davetiye kazandınız. Oraya gelin gülelim, eğlenelim hep birlikte. Oktay sen de bir bayram direklerini istersen dinleyiciler. Ya evet paylaş. ben e, yokum yarın e, sevgili dinleyiciler şimdiden bayramınızı e, kutlamış olayım bu vesileyle. E, bu dönemi yayın döneminin ilk e, frisi senden geldi. Senden Her geldi. zaman çok ama. Bu, da, bu da benim için bir şey oldu ama ben eminim ki bayram küslüklerin bittiği dönemlerdir. <gülüyor> şey Bayramdan sonra çarşamba günü biz tekrar burada olacağız. Ee, o zaman hiçbir şey olmamış gibi ee, herkes neşe içerisinde geçirsin. Çok güzel huzurlu bir bayram olsun. Bir gün